Merhaba 94.9 açık radyoda bir sinifil programında daha beraberiz. Ben Melis Behlil. Ben Yaşın Burul. Bu haftanın programını Buckethead'den Sunrise ile açtık. Buckethead'de Viggo Mortensen de yer alıyordu bu hafta. Viggo Mortensen'in başrolünü oynadığı Haoha filminde de bu parça kullanılıyor. Onun şerefine size Sunrise'ı çaldık. Evet, e Bu hafta birazcık göreceli daha az filmimiz var. Bunun da sebebini birazdan açıklayacağız size ama her zaman olduğu gibi vizyon filmlerini tanıtmadan önce sizlere iletişim bilgilerimizi vermek istiyoruz. Açık radyonun telefon numarası 212 alan kodu 343 40 40. Programımızın e-posta adresi ise cinefiller@gmail.com. Bu haftaki destekçimiz Melaz Behlile'ye de çok teşekkür ediyoruz. Çok geçmiş olsun diliyoruz. <gülüyor> Evet, e, bu hafta vizyona yeni giren filmlerden ilk konuşacağımız Hauha, Hayal Ülkesi adıyla bizde de e, vizyona giriyor. E, Lisandro Alonso yönetmiş. E, karışık bir oyuncu kitlesi var. Çünkü hani bir Latin Amerika filmi ama başrolünde Viggo Mortensen var. Çünkü bir dönem filmi, e, 1882'de geçiyor. E, Patagonya bölgesinde. Evet, Arjantin'in güneyinde. Alonso zaten Arjantin'in şu anda... Yeni genç parlayan yönetmenlerinden 1882'de Patagonya'da e, yerli halkı katletmekle meşgul Danimarka kuvvetleri arasında bir asker var. E, bir yüzbaşı e, onun kızı da 15 yaşında başka, oradaki genç bir askere tutuluyor ve kaçıyor. E, Viggo Mortensen'in canlandırdığı bu e, yüzbaşı Gunnar Dinesen de kızının peşine düşüyor. Ama bu yani anlatınca böyle western filmlerine benziyor. Tabii 1800'lerde geçmesi işte e, her ne kadar Amerika Birleşik Devletleri olmasa da Amerika kıtası yeni keşfedilen topraklar vesaire olarak... Western'lerden çok aldığı şey var. E, müziğinde de fark etmişsinizdir. Ama son dönemlerde daha bir e, fazlalaşmış olan e, Art House Western diyebileceğimiz e, festivallerde gösterilen ve hatta yavaş sinema e, tarzını da benimseyen bir western'e daha yakın ha ha. E, Lisandro Alonso da zaten bu tip e, filmleriyle tanınıyor. Ee, öyle bir kızının peşinde maceralara koşan yüzbaşıdan ziyade çok daha yalın, sade, çok az şeyin olduğu daha meditatif bir yapısı var filmin. Ee, bolca tabii e, güzel manzara var onu söylemek evet, lazım. Evet görüntüler hakikaten e, etkileyici. E, ama böyle bir Aa işte kızını arayan yüzbaşı western galiba falan diye öyle gitme, bir aksiyon gidilirse beklememek. aksiyon beklememek lazım. Daha çok şeyle başladı sanki bu eğilim. Ee, ...Jesse James... ...senin e, suikasti... Evet, e, ...orada da böyle bir... ...çok klasik bir western hikayesi olmasına rağmen... ...çok daha yavaş bir filmdi... ...ardından Kelly... E, Reichardt'ın yaptığı... E, ...mix... ...cut-off vardı... ...bunlar çoğunlukla gösterime de... ...çok kısıtlı girdiler... ...festivallerde gösterildiler... Ha, ha da onların izinden gidiyor... ...çok farklı bir western... E, Ama o tip sinemayı sevenler için, e, Arjantin sinemasından yeni, farklı bir örnek görmek isteyenler için... ...bu haftanın filmi Hayal Ülkesi Hauha olacaktır. Bu hafta bizim bir de tabii kişisel favorilerimizden biri de vizyona giriyor. Daha ziyade küçük dinleyicilerimiz için e, bir animasyon var bu hafta, bir canlandırma filmi. E, Amerika'dan geliyor... Ünlü Snoopy ve Charlie Brown'un e, maceraları e, Beyaz Perde'ye taşınmış The Peanuts movie ile Snoopy ve Charlie Brown Peanuts filmi olarak bizde de gösterime giriyor. Evet Steve Martino e, yönetmiş son dönemlerde e, Rio Buz Devri gibi filmlerden adını biliyoruz. E, bildiğimiz kadro Charlie Brown, köpeği Snoopy, Lucy, Linus ve bütün diğer arkadaşları mevcut. Bu sefer üç boyutlular ama e, Charles Çizimlerine son derece yakın. Onun dünyasına çok yakın. 80'li yıllarda çeşitli adaptasyonları var bunun çizgi filmi olarak ama artık yeni jenerasyonlar için bu filmle tanınacak muhtemelen. Çünkü demin aramızda konuşuyorduk. Küçükler bilmiyorlar daha. Snoopy'nin imajı hala imgesi var. Popüler kültürde evet. ama kim olduğu, ne olduğu, ne yaptığı Ama arkadaşları küçükler. ve bütün o evet. e, arkasındaki hikaye hakikaten e, yeni çocuklar için, e, yeni nesil için bence keşfetmesi çok keyifli olacak. Evet ve sanırım İngilizce e, kopyası da girecek çünkü basın gösterimi orijinal dilde yapıldı. Orijinalinde Francesca Capaldi, Madison Shipman, Noah Schnapp ve Venus Schulteis seslendiriyorlar. Öyle çok tanınmış isimlere gidilmemiş film için işte meşhur starlar değil ama hakikaten o bildiğimiz eskiden de kullanılmış olan sesler. O nedenle Snoopy'yi ve Charlie Brown'u ve arkadaşlarını özlemiş olan daha büyük dinleyicilerimiz için de bu hafta da Peanut Movie, Peanut filminin gösterime girdiğini hemen duyuralım. Bu hafta bir korku filmi var yine. E, korku filmi kontenjanından Avustralya'dan geliyor bu evet, sefer. Korku gerilim. Korku gerilim The Pack. E, Nick Robertson yönetmiş, başrollerinde Jack Campbell, Annelise Flips ve Katie Moore yer alıyorlar. Evet, e, biz bu programı hazırlarken Türkçesi açıklanmamıştı filmin. E, sürü olarak girebilir. Çünkü bir buradaki The Pack bir vahşi köpek sürüsü. Avustralya'nın e, bozkırlarında bir aile e, çiftlikte yaşıyorlar. İşte e, yani o Sonuçta Avustralya koskocaman topraklar ara ara bir takım çiftlikler yakınlarda kimse yok ulaşabilecekleri ve bir gece boyunca e, bütün evleri bu e, niye bu kadar köpeksiz. vahşi olduğunu da anlayamadıkları bir köpek sürüsü tarafından e, ve içeri girme konusunda da oldukça ısrarlı bir köpek sürüsü tarafından e, bir şekilde bir cendereye ediliyorlar. sıkıştırılıyorlar, terörize ediliyorlar. Pek e, hayvanlı gerilim filmlerini sevenler için epeydir. Böylesini pek görmemiştik. İlk uzun metrajı yönetmenin... E, çok etkileyici yani çok yenilikçi bir film olmasa da bir ilk film için gayet düzgün ve gerilimli bir e, film olduğu söyleniyor The Bakin. Bu hafta iki tane de yerli yapım var ama bunlardan bir tanesi zaten senin en beklenen yerli yapımlarından biri olduğu için ana akım sinema açısından O yüzden birazcık da böyle kısır bir <gülüyor> film sayımız bu hafta. Ali Baba ve Yedi Cüceler yani Cemil Yılmaz'ın en son filmi bugün itibariyle vizyonda. Zaten hani Türkiye'de komedi sineması dediğimizde 3-4 tane isim var. İddialı yapımlarla her sene seyircinin karşısına çıkan Cemil Yılmaz da bunlardan birim. Ee, Ali Baba e, ve Yedi Cüceler'de kendisine başrollerde İrina İvki, İna Zafer Al Göz ve Çetin Altay gibi isimler eşlik ediyor. Evet ayrıca Cem Yılmaz ve Cem Yılmaz ve Cem Yılmaz da eşlik ediyor. Çeşitli rollerde çıkıyor karşımıza. Ee, Bulgaristan'da bir fuara giden ve e, küçük işte bahçe cüceleri imal eden bir Gnome dediğimiz evet dom dediğimiz o küçük şirketin cücelerden yapan bir işte iş adamı hani, girişimci girişimci bir karakter temel karakterimiz fakat orada bir takım yanlış anlaşılmalar sonucu büyük bir terör hikayesinin içine düşüyor. Eski soğuk savaş filmleriyle de dalga geçen işte Sovyet ordusunu da bir şekilde işin içine katan E, aksiyon tarafı da olan bir komedi bu hafta gösterimde Ali Baba ve Yedi Cüceler adıyla. E, haftanın son yeni filmi ise İçimden Akan Nehir. E, Erhan Güleryüz yönetmiş. Başrollerde ise yine kendisi yer alıyor. Ona Tuğçe Kazaz, Koray, Mincin Özlü, Hasan Kaçan, Nursel Köse gibi isimler eşlik ediyor. Erhan Güleryüz'ü daha ziyade Ayna adlı müzik topluluğunun solisti olarak yönetmiştir. Tanıyoruz. Burada hem oyuncu hem de yönetmen koltuğunda karşımıza çıkıyor. E, canlandırdığı Hazar Kafkas karakteri çok ağır sağlık sorunları ve beş parasız e, bir hayat e, sür, sürerken kendi işte şeyine dönüyor, memleketine dönüyor, doğup büyüdüğü kasabaya. Bir taraftan da ...yani hastalığının kötüye gittiğini düşündüğü için... ...bir hayat muhasebesi yapıyor kendisi açısından. Bir taraftan babasından kalan evin satma durumu söz konusu. Yıllardır görmediği bir oğlu var. Ona karşı çok büyük bir vicdan azabı hissediyor. Bir de son anda artık ömrünün sonunda tanıştığı... ...ama kendisine umut veren Nehir karakterinin... ...ölmek üzere olan kızı var. Bu evin satışından kalacak parayı nasıl değerlendirecek eee Vicdan azabı duyduğu oldu ama yoksa Nehir'in kızını kurtarmak için mi? Ama bir taraftan da böyle aşırı ağdalı, dramatik hastalıklar evet, bir tane çıkmasına alışıktık melodramlarda. İki tane birden bu sefer çıkıyor. Ee, ben Turgut Kazaz'ı Twitter'da takip etmeyi tercih ediyorum. Daha eğlenceli oluyor. Eee evet. Erhan Güler yüzünde sinema kariyerini göreceğiz bundan sonra ee, nasıl ilerleyecek. Şimdi bir müzik arası verelim ee, ve e, haftanın yeni filmlerinden Peanut filminden Snoopy ve Charlie Brown'dan e, bir müzik dinleyeceğiz. Vince Guaraldi trio'dan geliyor Linus and Lucy. <gülüyor> Ben Squirrel Di Trio'dan dinledik. Linus and Lucy. Charlie Brown ve Peanuts'ların klasik parçasıydı. Bu hafta yeni Peanuts filmi gösterimde. Evet, beş yeni film dedik. Çok e, kalabalık bir vizyon yok bu hafta dedik. Ama onun dışındaki gösterimlerde hakikaten son... E, geçen haftadan beri başlayan, süren, bütün Kasım boyunca sürecek olan... ...pek çok e, farklı, ilgi çekici program var... Bunlardan e, bir tanesi e, Pera filmde, Pera Müzesi'nin sinemasında. Pierre Paolo Pasolini'nin ölümünün 40. öldürülüşünün 40. yıl dönümünde. Dördünde e, başladı. Biz kısaca haberini vermiştik. 22 Kasım'a kadar sürecek. E, ve e, bütün filmler gösterilmiyor aslında ama... Bir seçki var. Bir seçki var. E, aralarında hakikaten e, çok... E, görmeye başka türlü pek de fırsat bulamadığım filmleri mevcut. Ee, Kral Oedipus, Şahinler ve Serçeler, Matta'ya göre İncil, Aşk Buluşması, Dilenci, e, Mamma Roma, e, Aşk ve Nefret Kağıttan Çiçek bölümü bu toplu filmlerden. E, ayrıca e, belgeseller de var. Afrikalı Orestia'd için notlar ve Patolininin Öfkesi, e, ayrıca Kehanet Patolininin Afrikası. Pasolini severler için e, her ne kadar Salo yoksa da, Medea yoksa da bir takım bildiğimiz en önemli filmleri yoksa da hakikaten e, dolu dolu bir seçki bir olacak. Bir de Pasolini ile tanışmak için de iyi bir fırsat bu. Özellikle daha genç dinleyicilerimiz için söylüyorum. Pasolini sinemasını keşfetmek için büyük ekranda izleme zevki çok başka oluyor. Bugün e, dijital ortamda evlerde ulaşmak çok daha kolay filmleri ama e, yine de bence büyük ekranda izlendiğinde Pasolini gibi büyük ustaların e, şeyi daha iyi anlaşılıyor kıymeti diye düşünüyorum. Evet bir İtalyan seçkisi daha var ama oraya geçmeden e, o çünkü ayın sonuna doğru e, İstanbul Modern'de başlamış olan bir başka gösterimden bahsetmek istiyoruz. Biz de varız başlığı altında. Türkiye sinemasından yeni filmler. Dördüncü defa gerçekleştiriyorlar. Sene içinde çeşitli festivallerde ödül almış. Fakat vizyonda ya vizyona girememiş ya yeterince kalamamış filmlerin toplu gösterimi yapılıyor İstanbul Modern'de. 5 Kasım'da başladı bu seçki de. 19 Kasım'a kadar sürecek bir haftası daha var. Bunların arasında Caner Alper ve Mehmet Binay'ın filmi Çekmeceler ki sinemalarda gösterildi Ama çok kısa kaldı Selim Evci'nin yeni filmi Saklı Tolga Karaçelik'in Yeni filmi Sarmaşık Ki bunlar daha girmediler bile Vizyona hala festivallerde hı hı. Geziyorlar Murat Düzgünoğlu'nun Neden Tarkovski olamıyorum o Nesimi Yetik'in Toz Ruhu filmi Cidan Vitsinelin fakat müzeyyen bu derin bir tutkusu, Faruk Hacıhafızoğlu'nun Kar Korsanları, Levent Soyarslan'ın Oha Oflu Hoca'yı Aramak, Ertan Verimatte Alağöz'ün İçimdeki Balık, Mahru Özmen'in Beni Sen Anlat ve e, birkaç tane de belgesel. Eytan İpeker'in İdil Biret Bir Harika Çocuğun Portresi filmi. Bu da vizyona girmedi. Cem Kaya'nın filminden bir sık sık bahsettik, konuk da ettik. Ee, farklı gösterimler hı hı. yapıldı ama yine bir fırsat olarak... ...Yeşilçam'ın 60'lar 70'lerdeki kopya e, kültürünü anlatan... Motor Kopya Kültürü ve Popüler Türk Sineması... ...ve Emin Fırat Övür'ün Anadolu masalları da filmler arasında... ...farklı gösterimlerde filmlerin e, yönetmenleri, yapımcıları da seyircilerle buluşacak. Evet bu da e, bence takip edilmesi gereken gösterim programlarından biri. E, o zaman şimdi bir müzik arası verelim ve e, Pasolini'nin 40. yıl dönümü e, için Pera Müzesi'nin e, sinemasında başlayan programda e, gösterilecek filmlerden birinin müziği gelsin. Selçiler ve Şahinler'den Enio Moricone Bestesi'ni dinliyoruz. <gülüyor> Ennio Morricone bestesiydi dinlediğimiz ee, zaten Morricone hayranları hemen tanımışlardır ee, en azından onun soundunu. Pasolini'nin Serçeler ve Şahinler filmi için yaptığı parçaydı. Pasolini'nin bu sene öldürülüşünün 40. yıl dönümü ve onun anısına Pera Müzesi'nde e, bir 10 gündür gösterim başladı. 20 Kasım'a kadar filmler devam edecek. Bunların arasında Şahinler ve Serçeler de yer alıyor. Evet e, İtalyan sinemasının gösterimleri bu aralar meclisinde dediği gibi Pasolini ile sınırlı değil. Aynı zamanda e, her sene artık düzenli bir biçimde yapılmaya başlanmış olan e, çağdaş İtalyan sinemasıyla buluşma bölümünde. Şeyi de başladı haftası da başlıyor 27 Kasım'da başlayacak 2 Aralık tarihine kadar devam edecek ee, İtalyan Kültür Merkezi'nin de katkılarıyla hazırlanan e, bir program bu Bizde de Beyoğlu sinemasında gerçekleşecek bu gösterimler Ve son dönem İtalyan sinemasının önde gelen yapımlarının bir kısmını e, İtalyan gazeteci ve sinema eleştirmeni Giorgia Gosetti e, seçmiş e, Ve bizimle buluşacak Evet bunların arasında e, Celestin'in filmi Yaşasın Gelin, Viva la Sposa e, filmi var. E, Ariana ki çeşitli festivallerde e, gösterildi şimdiye kadar. Carlo Lavagna'nın ilk uzun metrajlı filmi. Giuseppe Gaudino'nun yönettiği Anna, aşkınız uğruna e, Anna Peramor Vostro, Napoli'den bir hikaye. E, bir ilk film daha Lamberto San Felice'nin Kloro Clor, ...filmi ki bu da Sundance'de... ...Dünya Sineması bölümünde yarıştı. Ee, Huysuzluğu Bırak... Non Serecat Divo... ...Claudio Caligari'nin filmi... ...o da e, Roma... banliyölerinde aslında tam da... ...Pasolini'nin de filmlerini... ...bir kısmını Mamma mesela çektiği yerlerde... ...geçiyor. Eduardo Leo'nun... ...yönettiği Efsanevi Julia ...ve Diğer Mucizeler... ...ve e, Cristina Comencini'nin... ...Latin Sevgili filmleri de... Bu İtalyan çağdaş sineması seçkisi içinde yer alıyorlar. O zaman şimdi Anna filminden bir müzik dinleyelim. Epsilon indiden geliyor. Canzone di Anna. Epsilon Indi'den dinledik Cantone di Anna. Önümüzdeki haftalarda 27 Kasım 2 Aralık tarihleri arasında İtalyan sineması ile buluşma gerçekleşecek Beyoğlu sinemasında orada gösterilecek filmlerden Anna'nın müziklerinden biriydi. Bir gösterim de 16 Kasım tarihinde gerçekleşecek. E, Göte Enstitüsü'nün Alman Kültür Merkezi'nin organizasyonuyla e, Nuran David Çalış'ın boşluk filmi gösterilecek saat 17'de Cezayir Toplantı Salonu'nda. E, aynı gün filmin hemen e, ertesinde ise saat e, 19'da 7'de e, Nasyonal Sosyalist Yeraltı'nın. Ee, ...örgütü Almanya'da Sağ Terör ve sonuçlar adlı bir panel düzenlenecek. Ee, film ve etkinliğe hem yönetmen katılacak hem de e, panelde e, bu yakın dönemde özellikle Almanya'yı ciddi anlamda sarsan... ...bu sağ terör sorunu, e, onun e, uzmanları, bu terörün bizzat bir takım kurbanları... E, Bu panelde de yer alacaklar. Hem e, Alman sinemasından yakın tarihli bir belgeseli izlemek açısından ilginç hem de çok güncel bir meseleyi ele alıyorlar. Hemen sonrasında e, daha geniş katılımlı bir panel olacak. Evet e, festival haberlerimiz de var çeşitli. Bunların arasında gezici e, festivalinden bir takım e, haberlerimiz var. Bu sene özel bir bölüm gerçekleştiriliyor gezici film festivali. Her ne kadar İstanbul'a gelmese de biz yine de bizi belki Ankara'dan, Bursa'dan, Kastamonu'dan dinleyen dinleyicilerimiz vardır. Bu sene Kastamonu'ya gidiyor gezici evet, festival. Evet, ekstra şehir olarak onlara Bunu söyleyeyim ya da oralara İstanbul'dan yolu düşecek dinleyicilerimiz olabilir. Gezici Festival 21. yılında 26 Kasım 2 Aralık arasında Ankara'da 4-7 Aralık arasında Bursa'da 9-10 Aralık'ta da Kastamonu'da. Ve bu sene e, bir özel bölüm sinemada caz gerçekleştirilecek. E, Bu ABD Büyükelçiliği'nin de katkılarıyla gerçekleştirilmiş ve seçki e, Jonathan Rosenbaum ki gelmiş geçmiş en efsanevi sinema eleştirmenlerden biridir. Onunla Eksan Koşbakt'ın küratörlüğünde e, yapılmış bu seçki. E, ve yani bütün sinema tarihinden 1930'lardan itibaren hatta 20'lerden itibaren e, çeşitli caz temalı bol cazlı filmler gösterilecek bunların arasında Kazavetes'in Too Late Blues Geç Kalan Hüzünü Jack Webb'in Pete Kelly's Blues'u Fred Waller'in Cab Calloway's Heidi dosu, 1929 yılından Dudley Murphy'nin Black and Tan Fantasy Duke Ellington bestesi Johan van der Koeken'in efsanevi Hollandalı E, belgeselcinin yaptığı Ben Webster Avrupa'da Big Ben, Ben Webster in Europe belgeseli, e, Norman McLaren'ın Begone Doll Kerry ve Charles Burnett'in Yağmur Yağınca When It Rains filmleri e, 29 Kasım Pazar günü Ankara'da seyircilerle buluşacak. E, o kadar iyi bir seçki ki yani böyle küçük bir seyahat yapmaya bile değer bence. Evet bir de aslında 2 Aralık'ta bir gösterim var. Benim gözüm orada da kalmadı değil. Göte işbirliğiyle yapılıyor. Evaldi Andre Dupont, Alman yönetmen ki 1920'lerde sonra da Hollywood'a göçüp orada çalışmaya devam etti. Ve Hollywood'a giden ilk e, Alman yönetmenlerden biri. 1925 yapımı, sessiz filmi, variyeti canlı müzik eşliğinde gösterecek 2 Aralık günü. Daha biraz vakit var. Ankara biletlerine bakmaya belki Başlar dinleyicilerimiz. Evet canlı müzik eşliğinde film gösteriminin de zevki gerçekten çok başka oluyor. Bugüne kadar hiç deneyimlememiş olan dinleyicilerimiz için söyleyelim. 2 Aralık tarihinde Ankara'da gerçekleşecek bu gösterimde. Evet gezici festival e, haberleri e, özellikle bizim ilgimizi çeken kısmı burası. Bununla bağlantılı olarak bir de parça çalmak istiyoruz. Size Ray Anthony'den Pete Kelly's Blues. Bu Jack Webb'in filmine adını veren parça. Ray Antony'dan dinledik. Pete Kelly's Blues. E, gezici festival kapsamında e, özel bir bölümde, sinemada caz bölümünde gösterilecek olan Cebbab'in 1955 yapımı, Aynı adlı filmine ismini veren parçayı dinlemiş olduk. Festival haberleri deyince tabii bir yandan geçtiğimiz hafta Malatya Film Festivali gerçekleşti. Ama biz bu programı size e, kayıt ...yaptık ve henüz... ...sonuçlar açıklanmış değildi. Önümüzdeki hafta daha detaylı bir şekilde... ...Malatya'daki yarışmanın sonuçlarını da... ...konuşuruz. Bu sene... ...bir hayli iddialı filmler vardı yarışmada. Farklı uluslararası... ...festivallerden dönüp gelen... ...onun sonuçlarını da önümüzdeki hafta değerlendireceğiz. Evet, bu arada... ...yaklaşmakta olan... ...bir Antalya Film Festivali var. Altın Portakal diyemiyoruz. Çünkü o adı... Attılar. Artık altın portakalımız yok ama bir Antalya Film Festivalimiz var. Ee, geçen sene e, tabii çok büyük skandallar olduktan sonra bu sene ulusal belgesel yarışmasını kaldırdıkları, kısa film yarışmasını kaldırdıkları... E, ...böyle bir biraz hani güdük bir festival programıyla karşımızda Antalya. Bir yandan yarışmalar kalktı fakat o bölümler... Reaksiyonlardan sonra tekrar konmak durumunda kaldı İşte bir şekilde yine de gösteriyoruz diye ama hani. Ama bu arada o kadar çok insan zaten protesto ettiğini evet, açıkladı özellikle. Evet o kadar çok şey çekildi ki aradan ne kaldı geriye onu da tam bilemiyoruz. Şu anda bir belgesel film seçkisi gerçekleştiriliyor 12 filmle ama yarışma yok olabilecek daha doğrusu. Normalde verilecek olan ödülü bu filmler arasında bölüştürüyorlarmış diye bir e, duyuru yaptılar. Ama bütün bu şeyde çok da şeffaf gerçekleşmediği için neye göre bu yapıldı, neye göre karar verildi filmler, nasıl seçildi o konularda da biraz soru işaretleri var e, kafalarımızda. E, bunları... Kısaca sayalım Atalay Taştiken ve Hacı Mehmet Duranoğlu'nun Ah Yalan Dünya, Emin Fırat Öğür'ün Anadolu Masalları ki e, modernde de gösteriliyor, Orçin Uzun, Taşı bu, Toprağı, Bozuk Para Olan Şehir, Muhammed Beyazdağ'ın Çirok, Nur Sena Şimşek'in Godes Yahya Ercan'ın İmece Evi, Faysal Soysal'ın Kayıp Zamanlar, Valeria Mazzukki'nin model Hasan Keyif, Orhan Tekeoğlu'nun Sıradışı İnsanlar, Alkım Ünün Sulak ve Özgü Özbudak'ın Timur hakkında ve İnan Erbil'in Zerk adlı belgeselleri gösterilecek Antalya Film Festivali'nde. Yeşim'in de dediği gibi bir yandan altın portakal demiyoruz artık festivale ama ödül hala altın portakal. O yüzden... Ee, bu hafta e, Altın Portakal'ın adayları da belli oldu diye bir basın bülteni geçildi uluslararası yarışma için. Ee, şu anda ulusal yarışma devam ediyor gibi gözüküyor ki onun da varolup olamayacağı e, son dakikaya kadar açıklanmamıştı. Yani o konuda da bir takım e, soru işaretleri vardı. En azından bu senelik ulusal yarışma da yapılacak gibi gözüküyor. Onun filmlerini henüz açıklamadılar önce uluslararası e, yarışmayı açıklayarak başladılar. Evet, onlarda da Danimarka'dan Bridgend, Jeperonde'nin filmi, Sırbistan-Almanya ortak yapımı Kuşatılmış, Goran Radonović'in filmi, İsveç'ten e, Kayıp Kızlar, Aleksandra Tereski'nin, Türkiye-Macaristan ortak yapımı Kalan Dar Soğuğu, Mustafa Karan'ın filmi, e, Hindistan-Fransa ortak yapımı Masan, Niraç Gayvan'ın, Almanya-Urak ortak yapımı Taşa Yazılmış Hatıralar, Şevket Emin Korki'nin filmi, Rusya'dan Natalya Kudriya Şova'nın Devrimciler filmi, Türkiye-Almanya-Fransa ortak yapımı, Özcan Alper'in yeni filmi, Rüzgar'ın Hatıraları, ee, çok ülkeli ortak yapım İtalya-İsviçre-Almanya-Arnavutlu-Kosova-Fransa'dan, Laura Bisburi'nin Yeminli Bakiresi ve e, Filistin'den Haniye Abu Asad'ın Popstar filmi, uluslararası yarışmada yarışacaklar altın portakal için ve e, 50 bin euro'luk Ödül için ee, uluslararası yarışmada eskiden böyle bir para ödülü yoktu. Açıkçası çok da dinlenmez yani ödül töreninde başta verilirdi. Kimse de çok heyecanlanmazdı. Esas heyecan e, ulusal yarışma içindi. Henüz o konuda bir e, haber veremiyoruz size. Önümüzdeki günlerde yavaş yavaş o yarışmada nasıl gerçekleşeceği bu sene Altın Portakal'ın belli olacak. Çünkü bir de katılmama çağrısı ve e, boykot çağrısı da halen mevcut. Ciddi bir para ödülü koymuşlar uluslararası yarışma içinde. E, bu genelde Avrupa'da özellikle A listesi dediğimiz e, film festivallerinde böyle para ödülleri olmuyor. E, yani Berlin, Venedik ya da Cannes'da. E, bu birazcık hani sanki filmleri, iyi filmleri çekebilmek amacıyla da kolmuş bir havuç olarak da düşünmek gerekebilir. Buna rağmen hani aralarında tanınmış yönetmenler olmakla beraber yine de o anlamda A klasmanı bir festivale dönüşmesi para ödülü şeyiyle cazibesiyle biraz zor gözüküyor. Evet, e, Antalya zaten bir de tarihi de değişti bu sene G20 toplantısı nedeniyle normalde çoktan olmuş bitmiş olurdu Ekim'de fakat Kasımın sonlarında ancak olacak o yüzden hala haberleri gelmekte e, bizde olaylar geliştikçe bu çünkü bir senedir yani geçen Antalya'dan beri e, Türkiye'deki belgesel daha doğrusu, belgesellerden başlayarak e, ama bütün Filmleri etkileyen bir şekilde festivallerde ne olacağı ne biteceği hiç belli olmuyor. Her festivalde ayrı bir e, skandalla karşılaşıyoruz. Sansür konusunda ayrı ayrı problemlerle karşılaşıyoruz. Bu izin belgesi gösterim belgesi sorunu hala çözülmüş değil. Çünkü aslında yabancı filmlerden istenmeyen ve film, festival gösterimi için e, son derece e, her şeyi zorlaştırıcı olan Bu eser işletme belgesinin kaldırılmasını talep ediyor zaten sinemacılar ama o konuda da bir gelişme görünmemekte henüz. Evet ama şimdi hani seçimler sonrasında yeni hükümet kurulacak ve yeni bir kültür bakanımız olacak. Ve büyük ihtimalle sinema sektörünün önde gelen meslek birlikleri yine Ankara yollarını aşındırmaya başlayacaklar. Yeni sinema yasası için bakalım onun akıbeti ne olacak? Biz de bu konuda bilgi edindikçe sizlere duyurmaya devam edeceğiz. Evet şimdi bir parça daha çalalım. Bu hafta yeni gösterime giren... Peanuts filminden son dönemlerin son senenin popüler genç şarkıcılarından Meghan Trainor'ın bir parçası yer alıyor filmde. Better When I'm Dancing. <gülüyor> Anyone can do it, sing oi Meghan Trainor'dan dinledik. Better When I'm Dancing haftanın yeni filmlerinden. Snoopy ve Charlie Brown'un Peanuts filminden geldi. Evet bir de geçen hafta çok fazla konuşamadığımız bir filmi biz artık biraz konuşmak istiyoruz. Spectre yeni James Bond. Ee, geçen hafta henüz ben görememiştim. Biraz belki spoiler da olacağını söyleyelim. Şimdiden e, filmi görmemiş olan dinleyicilerimiz de çok da söylememeye çalışarak... Ee, i̇kimiz de sanırım çok etkilenmedik bu Bond'dan Bir de bir önceki Skyfall'un başarısından sonra ee, Benim derdim şu e, Aksiyonu falan çok yerinde Çok iyi gidiyor klasik Bond Benim derdim bütün koskoca Spectre'ın Koskoca Blofeld'in Ve son 3-4 filmin bütün kötü adamlarının Hepsinin benim babam James Bond'u daha çok sevdiye indirgenmesi beni Ya da annem <gülüyor> Skyfall'da Babam, öyleydi. Skyfall'da yani. anne meselesi var, doğru. Burada da baba, baba meselesi. Her şey buna indi. Bütün dünyanın dünyayı terörize eden dev e, suç örgütü James'in James'i kıskanma nedeniyle babasından kıskanan bir çocuğun E, hırslarından doğdu gibi bir şeye bağlandı. Bence Freud bile mezarında biraz dönüyordur o e, yerde. zaten bunlar. Yok hayır o bile şeyliyodur. yani tamam yani ben böyle bir teori geliştirdim ettim ama yani böyle her şeyde kullanılmaz ki ya da her şeyi meşrulaştırmak <gülüyor> adına benim teorimi kullanmayın diye bence o da rahatsız oluyordur. Çünkü hakikaten çok sakil kaçtığını düşünüyorum ben de. Özellikle yani böyle bir kötülüğün arkasında öyle bir şeyi aramak etmek. Mesela o Britanya'daki yeni e, istihbarat servisinin başındaki o genç kötü karakterinin daha iyi, daha geliştirilse bence oradan daha çok faydalanabilirlermiş gibi geliyordu. E, özellikle hani bu Snowden, Wikileaks sonrası e, gözetleme, e, sürveyans meseleleri üzerinden orada her şey çok bir vermiş, çok e, basite çok indirgenmiş. Çok malzeme var hakikaten. Ee, bir de mesela hani Monica Bellucci'nin ben çok fena harcandığını düşünüyorum. Ee, kadın kullanımı konusunda bu bond bence pek çok bondtan daha zayıf son dönemde. Ee, yani kadın karakterlerin e, şeyi olsun derinliği olsun açısından belli bir mesafe kaydetmişlerdi. Ama Monica Bellucci gibi son derece... E, ...tecrübeli bir Spectre üyesinin... E, ...hani mafyanın içerisinde yetişmiş neredeyse... ...o tecrübeli karısının... ...iki öpücükle bonda bütün bildiklerini anlatı vermesi ...ve de kocasının her ne kadar sevmesi de... ...cenazesinin akabinde bunların yaşanmış olması... ...pek de inandırıcı. Yani inandırıcılıktan zaten uzak ama... ...bence Monica Verucci'ye de... E, ...şey gibi haksızlık gibi geliyor. E, Lea Seydü da yerine oturmuş. Orası hani... O da aslında çok klasik bir klişe. Hatta Top Secret'ta bile kullanılan işte orada bilim adamıydı da pek çok şey de bilmadığın kaçırılan adamın kızı ya da tehlikedeki adamın kızı, eski kötü adamın kızı. Yani, tamam evet hani James Bond klişelerden yürür ama dediğin gibi öbürü daha bence rahatsız ediciydi. Monica Bellucci Bond'a katmışken Onun da katabileceği daha çok şey e, olabilirdi. Bir de o karşılaştırmadan da ciddi bir ageism, yaş ayrımcılığı da çıkıyor ortaya. Çünkü artık hani Daniel Craig'in canlandırdığı James Bond, e, Monica Bellucci'nin akranı <gülüyor> birbirlerine daha çok yakışıyorlar. Nia Seydin ise bayağı kızı e, yaşında. Hani son sonuç itibariyle e, Monica Bellucci'yi bu kadar kolay harcayıp sonrasında e, tabii ki gelecek planlarını kız yaşında bir kızla yapıyor olması ise hani bütün klişeleri tekrar tekrar üretme açısından James Bond filmografisinde sadece küçük bir çentik oluyor. Yani o açıdan hani kadın kullanım açısından çok da şey bir şey göremeyiz. Yenilikçi bir şey yok. Zaten Moneypenny önceki filmlerde falan daha farklı bir biçimde karşımıza çıkmıştı ama burada e, gene ona ayrı bir boyut açılmıyor. Evet. Yani Moneypenny'yi aynı şekilde devam ediyor ama daha öteye götürememişler dediğin gibi. Ee, yani yine de James Bond'dur, yine de eğlencelidir, seyredilir ama bir Skyfall etkisi yaratmadı bende. Bir de hakikaten bir dönemin sonu olabilir hissini de veriyor. Zaten sen Mendes muhtemelen e, olmayacak bir sonraki filmde. İşte Daniel Craig'in de yerine acaba başkası mı geçer? Tekrar Daniel Craig mi geri gelir? Hala bunlar konuşulurken bence başkasının vakti gelmiş. Craig bir noktada tekrar Bond oynamaktansa bileklerimi kesmeyi tercih ederim demişti. Ama brokoli ailesi pek buna yanaşmıyor gibi. Biz başkasını düşünemiyoruz. Tekrar gelse ne güzel olur gibi e, göz kırpmalar yapıyorlar. Yani brokolilerin de... Spectre'la akrabalığını düşünmeden edemiyor insan bunları dinledikçe böyle bir yerleşik güç olarak. Önümüzdeki senelerde nasıl olsa eminiz ki PR şirketleri bond konusundaki her değişikliği her an duyuracakları için bu konuda bilgileri edinmekten geri kalmayız. Sizle de paylaşırız vakti geldikçe öğrendikçe bond dünyasına döneriz. Evet o zaman bugün kapanışı Bond'la yapalım ve e, Bond'un <gülüyor> belki de be, benim pek beğenemediğim şarkısı Sam Smith'in e, bu seneki Bond şarkısını birazcık dinleyelim kapanışta. Evet bu haftaki destekçimiz Melat Bey tekrar çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi seyirler. İyi hafta sonları.